94.9'da açık radyoda bir pazar günü bir sıcak pazar günü Temmuz sıcağında yine beraberiz çok önemli bir konumuz var yeni bir yazar adayı ciddi Kend... mi Evet kendisine çok güveniyoruz bu konuda. Ee, şaka yapıyoruz tabi Halit Kıvanç var bu programı onurlandığı için biz, Onurlandırdığı için biz çok Teşekkür ederim de şimdi Temmuz sıcağında bir konuğumuz var Müjde dedim her serinletici bir şey Falan gibi Yani onun için ben öyle çok alındım yani. Böyle gelir gelmez <gülüyor> Benim bir genç bir yazar ve sunucunun Moralini bozmak yani Siz bize abilik etmeniz lazım şahsen yani Efendim hoş bulduk <gülüyor> Hemen şu sözle girmem gerekiyor galiba. Açık Radyo ve Libero dinleyicilerinin çok uzun zamandır beklediği bir konuktunuz. En büyük nedeni şuydu. Yani bir futbol dua olarak siz neden bu programda yoktunuz ama ikinci neden de şuydu. Ümit beni, Maç engelledi suyla. <gülüyor> beni bağış erteni, kim nasıl susturabilir onu göstermek açısından önemliydi. O değil yalnız Libero dedin yani bana göre... E sağ Açık, Center for, e, Kaleciler de dinleyebilir programı, yani şey yalnız Niberolar değil. Şimdi sevgili Bağış Önce teşekkür ederim. En kötü şey hayatta insanın aslını inkar etmesidir. Bugün iddia ediyorum sahne sunucusu, televizyon sunucusu en popüler. Bizim kuşaktakiler ve hatta bugünün gençleri hepimizin veli nimeti radyodur. Radyo olmasaydı isim yapamazdık ve televizyon sunucusu falan filan olamazdık. Ben radyoda öylesine bir şeyler vermişim ki dünyanın bir numarası sayılan. Şimdi bilmiyorum BBC de çağırdı ve BBC'de gittim. Türkiye'ye seslenen radyoda çalıştık. Onun için radyo çok önemli. Neden? Televizyon karşınızda her şey apaçık görünüyor ediyor. Onun üstüne artık... Futbol spikeri seniz, kaleci topu tuttu demenin anlamı yok. Herkes görüyor kalecinin topu tuttu. ama kalecinin özelliğini söylemek lazım. Ama radyoda hiçbir şey görmüyor gözleri görmeyen bir insana. Renk anlatıyorsunuz futbolcunun formasının o gün parçalı mı giydi düz mü giydi şöyle mi. Görmeyene bir şey anlatmanın zorluğu onun için radyoculuk çok zor. Bütün açık radyo kapalı radyo bütün radyocu. <gülüyor> Evlatlarımı, oğullarımı, kardeşlerimi hepinizi kutluyorum. Sağ olun. Ee, bu programın e, vesilesi şu oldu esasında. Böyle bir vesileyle olması bizim için çok büyük bir mutluluk verici. Sizin son futbol kitabınız çıktı iletişime yeniden. Son kitap derken inşallah daha nice Ay, kitaplar olur tabii da. Son değil yani daha gencisin. Gencisin <gülüyor> şurasında. Adam, evet oynasın, baştaki, baştaki hikayeyi yani bir yandan. 70'i geçince insana bir başka davranış yapıyorlar. Ya. <gülüyor> son kitap ya. SSK gibi sosyal sigorta kurumu gibisiniz yani yaşlandı bu iş başla oluyor konuşmayla oluyor sesle oluyor. İnanılmaz yani adam lafımı potkırı, kesiyor evet, sonra evet. sonra bize bir de çok konuşuyor diyorlar <gülüyor> ya gelin görün gençliği yarını bekleyin siz. <gülüyor> Kaçıncı kitap hocam şimdi tam rakamda hata yapmayayım ama 30'u geçtik 30 31 geçtik. 32 33 yani böyle rakamlar bir de küçük kitaplar vardı bir ara gazeteler ile ek falan verirler böyle el kadar avuç kadar Misaleli. zaten pocket book cep kitabı dedikleri fıkra kitapları bilmem Birçoklarını yapmıştım. O bakımdan 33-35 arası diye Sadece ben... Sadece futbol kitaplığı yok bunları ayasına tabii. Hayır karışık. Ben, ben çok ilginç bir olay var. Aynı anda sabahleyin gazeteye giderim. Futbol yazısı yazarım. Öğleden sonra gider futbol maçı anlatırım. Gece de giderim bilmem Milton Oteli'nde sunuculuk yaparım. Defile sunarım. Yani hem futbol hem de futbolun dışında olimpiyatta da başka sporlar da vardı başlangıçta. Bir de mizah yazısı, yazı yazmak yani birkaç cephede sonra giderek azalttık. Ama ne? azaltmam şöyle oldu. Sporda futbolun dışındakileri o alanları daha iyi bilenlere bıraktık. İhtisasa hürmet ettik. Bunda işte İngiltere'de bir sene kalışımın etkisi oldu. Çünkü orada spor yazarı demiyorlar. Futbol yazarı, basketbol yazarı, beyzbol bilmem. Aynı şekilde. E aynı şekilde günlük gazetede de 20 yaşında bir genç kız 36 konuda yazı yazmıyor orada. Yani belirli 36 değilse de hani 33-34 diyorsunuz, diyorsunuz. Bir konuda, iki konuda en fazla. Bu beni dikkate yöneltti ve döndüğüm zaman birçok şeyleri yapmamaya başladım. Peki bu kaç, kaç senesi yani kaç yaş? Baban doğmuştur zannediyorum. Yani 1963. Ee, üniversiteye başladı. Ve 64'te de yani tam... Bu 40 sene önce değil, ilk dönemi. televizyona çıkışımda aynı andadır 1964. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki ya bütün kitaplar 64'te Türkiye'de televizyon Sinan televizyonu. yok televizyonu. İTÜ. İstanbul Teknik Üniversitesi. Babam da İTÜ'liydi İTÜ. de gittim İmar Sinan diyorum doğru. 64 52'de başlamıştır Türkiye'de televizyon. Ve profesörler dama çıkıp ilk anteni falan kurmuşlardır. Biz de 64'ten itibaren muntazam her hafta program yaptık. Ve giderek... ...Almanya işçi kabul etmeye başlayınca... ...oradan televizyon getirme hakları var. Ama Türkiye'de televizyon yok diyorlardı. Sırf evimde televizyon olsun diye... ...alıp kenara koyuyorlardı. Ve teknik üniversite <gülüyor> televizyonu... ...haftada 2 saat, 3 saat... ...işte telesafir oradan çıktı. Telesafir diyor gençler. Telesafir, telemisafir. Televizyonu olanlara misafir gitmeye... ...perşembeydi, sonra cuma oldu. Öğleden sonra bilmem... 4'ten 8'e... ...2'den 6'ya falan... ...o saatte bütün komşu bir eve geliyordu... ...televizyonu olanlara. Şimdi evin baş köşesinde. Artık neredesin Misafirlik abi. Ee, peki abi... E, ...şunları kitapta bir sürü şey var ama... ...şunları bir kez daha söylemekte fayda var. Kaç senedir bu emek e, sarf ediliyor... ...futbol peşinde? Şimdi bakın... Dedim, ...demin dedim ki futbolla... ...futbol dışı olan... ...radyoculuğumu ve televizyonculuğumu... ...ve sahne sunuculuğumu ayırmam lazım. Şimdi... Herkes benim bu işe futbolla başladığımı zanneder. Futbol yazarak başladım. Yani yazar oluşumu futbola borçluyum. Fakültede spor yöneticiliği falan yapıyoruz üniversitede. Tesadüflerle gittik. Futbol. Fakat radyoya girişim, televizyona gelişim futbolla başlamadı. Hı hı. Radyoda ben skeç yazıyordum. Benim mizah yazarlığım da vardı. Skeç yazıyordum. Sonra radyoya skeç yazmaya başladım. Skeçlerin önünde İç spiker vardır. Başta söyledim ya. Radyoda görmeyeni anlatıyorsunuz. İç spiker gelir. Efendim Kadıköy'de bir köşkteyiz. Yaz Temmuz sıcağı. Evin genç kızı bahçede güneşleniyor. Bilmem ne şu bu. Bu sırada içerden sarışın bir genç girer filan. Bu spikerliği yaparak ben başladım. Kendis keçimi anlatan adam. Sonra dediler ki sen futbol yazıyorsun ya konuşuyorsun Türkçen de iyi. Niye bu spor anlatmıyorsun falan. Ya anlatırız anlatma derken çok önemli bir olay. Çok güzel bir hikaye abi. O Rusya bir... olayı var. Ya biz bunları anlatırsak kitap satılmaz başa <gülüyor> Kitapta bunları yazdık. Bir bölümünü keseriz abi. Tam önemli bölümünde kime, kime gol... Sonra kız işte o iki erkek arasında hangisini tercih etti? Aslında. Devamı kitapta. <gülüyor> <gülüyor> Deriz diyorsun. Ama şu e Rusya dinleyin. Bu seferki kitabım öbürlerinden fark. O zaman Rusya'yı şöyle söyleyeyim. Niyazi Sel rahmetle anıyorum. Eski Fenerbahçe ve milli takımın amatör zamanının saçı, Milli futbolcu. Fakat futbolu bıraktıktan sonra basın yayına girdi ve spikerlik yapıyor. Eski milli futbolcu olması nedeniyle de maç spikerliği yapıyor. Ve Rusya'ya giden kafile Fenerbahçe takımı. Menderes hükümeti ile Rusya arasında bir kur başlıyor evvelce çünkü hani bizde var diye Rusya ile Türkiye birbirine falan düşman. Bir hava Ruslar da istiyor bunu, Türkler de. Fakat ticari heyet yollayamıyorlar, siyasi elçiler falan. Ne yapalım diyorlar ki ya spor en iyi yoldur. Futbol takımı yollayalım. O sırada Fenerbahçe iyi durumda. Zaten Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş popüler. Bunlardan biri gidecek. Fenerbahçe üstünde Karar kılıyorlar. Menziz, Fenerbahçe gidiyor fakat Ruslar hiçbir gazeteciye vize vermediler. O tarihe kadar Rusya'ya bir kişi gitti. Esat Mahmut Karakurt özel bir izin aldılar. Yeni Sabah gazetesinde İstanbul'da ilk defa billboard o tarihte bütün duvarlara böyle afişler Esat Mahmut Karakurt Rusya'ya gitti geldi anlatıyor yazıyor. Herkes merak içinde. Rusya hakkında hiçbir bilgi yok. Rus radyosunu açarsanız anlamıyorsunuz konuşuyor yalnız. Ve Takım gidiyor ve Abdi İpekçi rahmetle saygıyla anıyorum. Ben de milliyette o zaman hem Abdi'nin üç muavininden biriyim hem de yazı yazıyorum. Diyor ki ne yapsak etsek. Yahu Halit maç spikerliğim yok maç spor falan. Peki biz diyorlar spor. Ben ama radyoda spikerlik yapıyorum ya. Zaten radyo spikeri maçı anlatsın falan böyle bir laf oluyor. Niyazi abinin yanında Niyazi abinin ikinci asistanı falan diye. Ve üzerine bana vize veriyorlar ama bir şart koşuyorlar Moskova Radyosu'nda anlatacaksın. Şimdi o zaman Moskova Radyosu'nu anlatmak değil dinleyeni milli mit çağırıyor ve <gülüyor> sorguya çekiyor. <gülüyor> nezarete gözaltına alınıyor. İnanın Rusya'ya gidiyorsunuz siz. Ve Moskova'da Moskova Türkçe mimandarlar verdiler bana. Moskova Radyosu'na girip çıkıyoruz ve arabayla götürüp getiriyorlar. Mevcutla hani böyle arabaya kafanı yukarıdan bastırıp sokuyor ya polisler <gülüyor> beni öyle bindiriyorlar. Hiç etrafı görmüyorsun. Nazdırıyor Porskı Mıjna konuşuyor herkes. Bir de e, hiç unutmam e, Can Bartu'nun şikayetini çocukların Yeter artık ya bugün de mi kardeşim? Yine yarım kilo havyar önümde falan. Tabii vodka içilmiyor sporcu. Ama nasıl böyle bize Moskova Nehri'nde geziler şunlar bunlar ama hiç kimseyle temas ettirilmiyor. Moskova Radyosu'na girdik falan filan. Şimdi Niyazi abi spiker ben spiker falan değilim. Ve maç anlatmak için geldik aşağıya. Lenin stadında Fenerbahçe Dinamo kaleci Yaşin dünyanın En büyük kalecisi. Televizyon yok seyretmemişiz. Yaşin kaleci filan. Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Ben de Niyazi abinin yanındayım. Niyazi abi maçı anlattı. Bitti devre. Halit'ciğim ben dedi soyunma adasına gideyim çocuklarla konuşayım. Onların Izlenim... yönetici değil mi aynı zamanda? Aynı zamanda izlenimlerini alayım. gelirim ikinci devreye. Sen de haftayım da yorumlarını yaparsın. Hem de biz oraya geldik spiker. Ben yorum yaptım falan. Bitti takımlar sahaya çıktı. Dönüyorum Niyazi abi yok. Mimundara kapatıyorum. Bir Falan diyor onun sonra. Yok diyor. Maç başladı. Ben anlatmaya başladım. Fener bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Zaten yemiş. Üç tane yedi. 3-0. Hani bari Evet gol falan diyoruz daha da bir <gülüyor> Başın sonu bir penaltı. Can aldı. Üç kişiyi geçti. Girdi ceza alanına. Bir devirdiler penaltı. Finlandiyalı hakem hiç unutma. Verdi penaltıyı ve kalede yaşın. Penaltı kurtarmasıyla ünlü bir kaleci falan filan. Ve ilerideki oyuncular bizim golcular Herkes birbirine bırakıyor. Rahmetli anıyorum Mehmetçik Basri ile bilinen Basri Dirimdili milli futbolcu geldi koydu tak soldan attı. İşte benim Spiker olarak radyoda anlattığım ilk golde oydu. Yaşine Basri'nin attığı gol. Ve 3-1 bitti maç. Ondan sonra bir baktım Niyazi abi girdi boynuma sarıldı. Hali tesadüfler bitti artık dedi. Sen spikersin döneceğim ben Basri'nin resmen niye? Abi geldim dedi. O kadar coşmuş anlatıyordun ki çıktım dışarı saklandım. Sana görünmeden maçı seyrettim. Ve bana bu imkanı hazırladı. Nur içinde yatsın. Üç gün sonra bir başka şimdi Petersburg olan o zamanki Leningrad'da Fenerbahçe Zenit takımıyla oynuyor. Gene maç başladı. İlk hücum ve bir tane gol yedi Fenerbahçe. Fakat arkadan iki tane gol attılar. Devre iki bir bitti. Devre bitince Ne abim dedik ikinci arayı Halit Kıvanç'tan dinleyeceksiniz bana ver. İkinci yarıda gol olmadı ama Fenerbahçe maç kazandı Rusya'da. Yani anlatmak güzel bir şeydi ve anlattık. Oradan dönüşte gittiğim zaman dediler ki usulen sana bir maç anlattıracağız, bantta bulunsun diye spikerliğe kabul edildin dediler. Öyle başladım. O zaman hemen bir müzik arası verelim. Çünkü müzik tam ona uydu. Ee, Oradan müzik. bir Rusça böyle. Tam öyle bir şey olacak. Ee, Yaşin'in James Last'tan özel isteği Kalinka'yı dinleyeceğiz. Evet. Sizin koleksiyonunuz sağolsun. Ümit bana vermişti bu plakları çalarsın diye. Ve... Parayla vermedi değil mi? Yani <gülüyor> gizli çünkü benden gizli ki ortada bir suç vardı. Ben bunu alenen kimseye duyurmak istemem. Burada yani 3-5 milyon duyuyorsa bu o kadar önemli ben değil. Ben açıklama yapmak istemiyorum bu konuda abi. Yani neler istediğini şurada söylemek istemiyorum kendisini. Çok konuştuk müzik. <gülüyor> James Last'tan dinleyeceğiz. Kalinka ama şarkıyı isteyen daha önemli Lev Yashin. Tekrar merhaba Libourde 94.9 açık radyoda konuğumuz var. Ee, yeni açanlar için değerli ya radyoda hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Gayet bir tabii gayet doğru. Radyosun yeni açanları. Evet o ses e, Halit Kıvanç'ın <gülüyor> sesiydi. Konuğumuz Halit Kıvanç. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Yaşın'ın isteğini dinledik. Yaşın deyince şimdi Lev Yaşın ve bir gün yaşınla ilgili bir olay. Ben yurt dışından haber veriyorum ve Yaşın muhteşem oynamış. Ve dedim ki Lev yaşın oldu Dev yaşın falan filan dedim. O sonra döndüm geldim gazete çıkmış baktım. Aa ondan sonra böyle bir şey o verdiğim başlık yok. Ya niye vermediniz? Ona sordu, ona sordu. Son dakikada o zaman musahit derlerdi. Düzeltmen. Hı. Hı hı. O bakıyor gazeteye girerken ya Halit Bey de bu hatayı yaparsa bu adamın ismi Lev Yaşın diyor. Devi Lev yapıyor. Başlık işte o bir Lev Yaşın. O bir dev Yaşın'dı başlık. Onu yaşından değil mi? Bir de Yaşın'ın bir başka şeyi. 10 yıl sonra o bu, o, bu anlattığım hikaye 1966'da. Işte 1956'da. 66'da Türkiye-Rusya maçı Moskova'da 2-0 kazandık. Dünya üçüncüsü, dünya dördüncüsü üst üste olmuş bir Rusya'yı yeniyoruz Moskova'da. Ve yaşın ama o zaman yedek kaleci. Maç bitti. Ben de bir kere anlattım bittim. Soyunma odasına koştum geldim. Baktım kapıda Yaşin duruyor. E bir göz alıyor var Dünya Kupalarından falan. Geldi tercüman yanında. Dedi ki Yaşin dedi Türk takımını tebrik etmek istiyor. Kapıda beklemiş. En az 45 dakika ve kapı açıldı girdi. Hepsinden kucaklaştı. Tabi ortak dilleri yok. Tercümanla konuşuyorlar. Hı hı. Ben unutamadığım bir güzel jestti bu. Kendi memleketinde takımı yenilmiş ama tebrik etmeye dev yaşına yaşını. İşte onun evet. için başına o L değil adam doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Kitap Kitapta yığınla anı var. Kitabı alsınlar okusunlar. Burada onları vermeyeceğiz. Şey diyor şimdi efendim kitabın adını çok düşündüm sevgili bağış ve çok değerli arkadaşlar hepsi orada aynı şekilde onlara söylüyoruz ya şöyle mi yapalım abi sen şimdi yaşlı olunca biz zannediyorlar daha çok bilir hayır gençler de çok rahat yol gösterebilir ve sonunda şöyle bir şey geldi hatırıma bir de şimdi herkes birbirini yemeye başladı ...Fenerli Galatasaray stadına gidemiyor... ...Galatasaraylı Fener stadına gelemiyor... ...Obeştaş'a gidemiyor... ...böyle şeyler... ...ve her olay... ...yani maçtan sonra... ...sahada oyuncular... ...birbirlerinden öpüşerek çıkıyorlar... ...ama tribünler kavga ediyor... ...bir de kendi stadının... ...tribününü söküp... ...koltuğunu söküp... ...kendi kulübüne ziyan veren taraftar tipi çıktı... ...bir de bir deyim var... ...ben onun hep karşısındayım... ...hangi takımı tutuyorsun... ...hasta Galatasaray'lıyım... ...hasta Fener'liyim... ...hasta Beştaş... ...sağlıklı Galatasaray'lıyım... ...sağlıklı Beştaş'lıyım... ...sağlıklı Fenerbahçe'lıyım... ...sağlıklı Trabzonspor'lıyım... ...yani bunu bu hale getirmek... ...ben sağlıklı bir taraftar oldum... ...ben Fenerbahçe'liyim... ...ama hiçbir zaman için ben... ...ben tek başıma evde oturuyordum... ...o gece tesadüf... yafa Kupası... girememiştim ...ve finali seyrettim... ...hüngür hüngür ağladım Galatasaray şampiyon olduğu gece... ...hiçbir Galatasaray'la benim kadar duygulanmamıştır... ...diyebileceğim kadar... Ama ayırmak lazım. Ben bir Alman, bir Macar, bir Fransız, İtalyan takımını seyrederken de aynı duygular içinde oluyorum. Hı hı. Futbolu Bunu, seviyorsan. Ay, ay, onun için dedim ki futbolu seviyorsam ya bu bir aşk. Futbol bir aşk falan toplandık. Sevgili Bağış da ya hakikaten güzel dedi. Daha evvel ona benzer bir film mi, ne ismiydi? Aslında aşk üç şeyle koyacaktım. Fakat sonra aşk demeyi tercih ettik. Ve şimdi... Tabi aslında biraz da gene ticari düşünmedik değil. Hiç olmasa aşk deyince belki kızlar da alır diye düşündük. Gerçekten bugün ilk imza gününü yaptık. Bekala erkek kız evet yarı yarıydı Yarısı futbol için yarısı aşk için gelmişlerdi. <gülüyor> futbol için gelenler benim bu yaşta oynayacağımı ...düşenemedikleri için hayal kırıklığına uğradılar... ...ama aşk için gelenler hiç öyle gitmedi. <gülüyor> Tam hiç bu arada on... bir şey sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray e, UEFA finalinden bahsedince... Evet, de, e, o... kaç da onlara. Hayır, kaç evet. senesinden beri maç anlatıyorsunuz... ...ve dünyanın birçok yerinden... ...ki bunların aslında çok fazlasına da... E, ...Türk milli takımı fazla katılamıyordu aslında... ...ama katıldıkları da oldu. E, Türk kulüplerinin de maçlarını anlattınız. Yıllar boyunca aslında... Birkaç örneği saymazsak hep maalesef parantezinde geçmiş bir dönem var. Değil. Maalesef. Ufacık bir düzeltme yapayım ben. Maalesef gol spikeriyim. Gol sevgili seyirciler. Gol maalesef gol diyorsak yemişizdir. Biz attık mı zaten beş maçta bir tane atar onda yirmi beş dakika bağırır i̇şte. Durup durup durup durup. Şimdi onu onu o yüzden söylüyorum. Şanssızdık. ne yapalım. İşte yakın dönemde de ama bu maalesefin daha çok geçen durumlar oldu. Dünya üçüncü tutun işte Galatasaray'ın başta olmak üzere bazı kulüplerin Avrupa Kupası başarıları oldu. Ve o dönemlerde maç spikerliğinden artık uzaklaşmıştınız herhalde bu son on senedir. Yani bu o kötü dönemleri yaşayıp bu memlekette spikerliği de yaratan bir soru hakikaten insan özenir de birazcık vay be biz Ama çektik Ben size başka bir söyleyeyim. Benim seyrettiğim büyük futbolcular var. Şimdi bakın Televole diye program var biliyor musunuz? Televole. Televole hangi sözcükten üretilmiş? Bole. Bole futbolde dönerek bir vurma ve yüzde seksen de voleyle gol atmak Avrupa'da falan birçok ülkede yani çıkmış. Bu Türkiye'ye görmüş o zaman televizyon olmadığı için dış temas çok az. Ve Beşiktaşlı hayatta sevgili Şeref Görkey abimiz saçını bir yantinleyerek çıkardı maça. Pırıl pırıl saçını, kafa vurmazdı topa. <gülüyor> Bakın ama unutmayın bu sözümü. Bir kere hayatında kafa vurdu. Bir kere milli oldu zaten. Kafa vurdu ve o kafa gol oldu. <gülüyor> Onun dışında top geldi mi şöyle bekler ayarlar mı voleyi attı mı yüzde doksan. Üçte bir ihtimalle yüzde doksan değilse de yüzde altmış altı gol olurdu. Şimdi voley bu şekilde yetişmiş bu futbolcu bir kere milli oldu. Niye? 1936'dan, 1939'dan başladı ama 36, 38, 48, 12, 13 sene milli maç yapmadık. Dünya kupaları bile yapılmadı harp dolayısıyla. Harp senelerinin muhteşem futbolcuları. Geçenlerde kaybettik Eşfak Aykaç. Hı hı. Daha ne? Cihat Arman dünya çapında bir kaleciydi. Çok büyük kaleciydi. E, Cihat Arman çok az milli oldu ve Avrupa onu çok az gördü. Hı hı. Bizden oyuncu alırlardı o futbolcularımızı. Ama Avrupa'ya çıkış yoktu, yurt dışına çıkış yoktu. E peki 70'ler 80'ler? Şimdi ben onu demiyorum. Bizim o devirde milli bile olamamış ünlü futbolcularımız var. Onları bir tek Aynı tek şekilde biz ya? de maçı, büyük maçlarımızı, büyük gollerimizi anlatamamış spikerleriz. Bizden sonraki kuşak da geldi. Ben razıyım. Bizim dünya şampiyonu olalım da anlatmayalım. Ben yalnız bir ufak noktayı da açıklayayım. Ama ne haber? Arkadaşlarına hitap ediyorum Bağış'ın. Ne haber? Sesi çıkıyor mu? <gülüyor> Demek ki oğlum da dinliyorsa ona da ümit bak gördün mü? başı da yendim artık kalmadı. Rakibim. Efendim şöyle bir olay var. Bizim futbolda büyük hamleler yapıyoruz. Ancak çok titiz üzerinde durulması lazım. Kazanmak yetmiyor. Bizim son dünya kupası, yani bana göre en kötü tarihin Federasyonu Alı Kulusoy Federasyonu idi ama en büyük sonucu aldı. E, biraz da futbolda, biraz da değil. Yarıya yakın şansın rolü var. Bir Brezilya hariç ikkere karşılaştı, ikisine de yendi. Bir büyük Avrupa takımı. Avrupa kupalarına niye giremiyoruz? Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Danimarka bilmem ne şu bu. Beğenmediğimiz Letonya. Tasavvur edin. Letonya Afrika takımıyla bile oynamadık. Ha şimdi biz orada şanslıydık. Şansı iyi kullandık tamam. Ona bir sözüm yok. Küçümsemiyorum da. Ama Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu daha önemliydi. Yene yene turlara atlayarak bir yerlere geldi. Bizim genç takımlar. Ümit takımları çok başarılı sonuç. İşte şu anda 19 yaş altı takımımız gene bir finale kalma gururunu elde etti. Hı hı. Futbolumuz geri değil. Bir de tabii dışarıdan oyuncu aldığınız zaman milli takımın kalitesi düşüyor. İtalya futbolu dünyanın bir numaralı futboluydu. Ama İtalyanlar ilk bu yabancı oyuncu gel gel gel dediler. İtalya milli takımı bitti. Yani Bu çok önemli bir noktaydı. Bilmiyorum tam yanıtlayabildim mi size Eski günlere dönme tehlikesini unutmadan tadına varmak lazım bu günlerin diyorsunuz değil mi? Öyle. Ee, bir başka şarkı arası daha verelim. Daha doğrusu bir başka şarkı daha çalalım. Bu ee, sizin daha iyi bileceğiniz bir şey. UVZ'ler marşıymış. UVZ'lerin herhalde kendi plağıydı. UVZ'leri ilk defa 1954'te Alman Genç Milli Takımında Dünya Gençler Şampiyonası'nda bize karşı oynarken tanımıştım. Ve... Sonra milli takıma çıktı gitti geldi. İstanbul'u Almanlar birkaç kere geldiğinde ben onlara mihmandarlık yaptım yani resmi olarak da falan. İşte Derval'in en genç zamanda dost olduk. Şunlar bunlar. Sonra bir gün oldu UVZ'ler futbolu bıraktı ve beni jübilesine davet etti. Bunda tabii Hamburg Hays takımının kalecisi de Özcan koştu. Her memleketten futbolla ilgili ünlüler çağırıyor. Bizim memleketten de beni çağırdı. Ve hatta açılışta televizyonda onore etti bilmem ne yaptı. Bu arada bütün Alman milli takım ve Hamburg takımı toplandılar. UVZ'ler marşı diye beraber şarkı söylerler. Onun plağıydı. Onun Özel koçta var hatta. Özel Koro'da. Arkoç evet. <gülüyor> ee, UVZ'ler marşı gene Halit Kımanç koleksiyonundan çalıyoruz. Ümit'e selam olsun koleksiyon için tekrar. Ee, koleksiyon dinliyoruz. sizin artık. <gülüyor> 94.9'da Açık Radyo'da Tan'ın Güzel Esprisi'yle radyosunu yeni açanlar için tekrarlayalım. Libero'dayız. Ve o, o sözün asıl sahibiyle e, programa çıkmış durumdayız. Halit Kıvanç konumuz. Abi e, çok hoş bir sohbet oluyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, şunu sormak isterim size. E, demin bıraktığımız yerden e, almakta fayda var galiba. E, yeni bir şeyler oluyor Türk futbolunda. Artık hani e, her bir sürü kanal var. Bir sürü maç yayını var. Haftada 20 tane maç izleyebildiğimiz haftalar oluyor. Abartmayayım ama 10 taneyi rahat izliyoruz. O 10 tane de spikerlik performansı demek bu. Ben e, kitaptan biliyorum, Ümit'in anlattıklarından da biliyorum. Sizin kılı 40 yaran, o kalan 40'ı da bir daha 40'a yani. bölen bir e, titizliğiniz var ve bu maçları dinlerken o spikerleri, şimdiki arkadaşlarımızı suçlamak veya herhangi birine hedef göstermekte söylemiyorum. Nasıl buluyorsunuz aralarında hangilerini? <gülüyor> Öne çıkarıyorsunuz. Şunu söyleyerek yapacağım. Kitapta çok güzel fotoğraflar var. O fotoğraflardan bir tanesini söyleyeyim. Hani o kenarda koşturarak anlattığınız bir maç var. saha kenarında. Ve bir de hani kolunuzu kıpırdatamadığınız bir telefon konuşmalı maçınız var. Şimdi de her şey var. Bir tuşun ucunda dünya İşte var. kitap satılmaması için her şeyi yapıyorsun. <gülüyor> ne biçim editörsün anlayamadım Ama ya. Fotoğrafı görmeyecek gönderlerse... Fotoğrafı merak Aa, edecek. Fotoğrafı de. görmüyorlar. Evet. Ben da... ve o vaziyette anlattım. <gülüyor> Bitti işte tamam. Şimdi arada bir kendimce düzeltme itme falan diye değil hangileri şunlar bunlar. Türkiye bir yere geldi. Ben hükümetlerle siyasetle falan ölçerek söylemiyorum. Gerçekten gerek teknik açıdan gerek uyanıklık açıdan açısından Türkiye çok farklı yerlere geldi. Biz seyahate giderdik. Gazeteden, radyodan. Seyahatten gidip gelirken bavullarımız dolu olurdu. Şimdi küçücük bir çantayla gidebiliyoruz. Türkiye'de hani e, deterjan yoktu. Çocuk maması yoktu. Çocuğuna mama ısmarlarlardı. Ondan getirirdik eşe, dosta. Şimdi buradan dolayı bugün bakıyorsun televizyonun, tekniğin her şeyin en mükemmeli Türkiye'de de var. Hatta daha güzeli benim gurur duyduğum Birçok Türk markası batıda satılıyor. Hı hı. Paris'te taksiye bindim. Taksinin üstünde bir Türk firmasının kapak reklamı. Kapağında reklam. Ve reklam bir büyük Türk firmasının reklamı. Adam serinletici, buzdolabı veya işte klimayı şunu bunu bilmem neyi bir Türk markasını orada alıyor. Hı hı. İngiltere'de eve gittiğimde görmüştüm televizyon. iyi bir İngiliz ailesinin evinde. ...Türkiye'den bir televizyon... ...Türk Televizyonu üstüne Türk markası... ...Türkçe yazıyor... ...bu onun ötesinde giyimde, kumaşta, kravatta... ...bilmem ne de Türk firmaları... ...bu spora da geldi... futbola çalışmamıza geldi... ...bugün Real Madrid'in... ...yani Del Bosque dünya çapında bir isim... ...ilk olarak koşuyor... ...Beşiktaş, Galatasaray, Fenerdi'ye ayırmıyorum... ...bir Türk kulübünün... ...başına pek iyi deyip geliyor... ...şimdi bunlar çok güzel şeyler... ...o zaman biz imkansızlıklar, olanaksızlıklar içinde mücadele ediyorduk benim işte kitapta gerçekten hani futbol bir aşk kitabının reklamı diye değil ama bir futbol spikerinin aşkla bağlandığı bir olayda başından geçenler ben resmen öldürülüyordum Bratislava'da o zaman Çekoslovakya Slovakya'nın başkenti Birleşik Ülkenin e, silahları bana çevirdiler radyonun kapısında Bağırıyorum işte biraz merakım olduğu için çatpat birkaç dili konuşabildiğim için ben radyos bir kereyim, maç nakliği için geldim, bilmem ne Almanca İngilizce Fransızca İtalyanca bağırıyorum. Nihat bir cam açıldı gördüler ve beni gelip aldılar. Eğer onlar beni görüp almasa ben oradan dönüp gidecektim. Çünkü öyle her dakika taksi geçmiyor o zamanki o hakikaten demir perde denilen rejimin içinde çok feciydi o durum orada ve maçın naklediyorsunuz. Bunun gibi işte söylenen İngiltere'de Dünya Kupası finali alay ediyorlar. Ya dört sene evvelden bütün spiker kabinleri kapatıldı. Siz yeni mi duydunuz Dünya Kupası'nı filan diye adamlar alay ediyor. Ama finalin her günde biz alay ettik onlarla. İngiltere'nin büyük organizasyonunun başındaki futbol bu yayınların başındaki büyük otorite geldi. Türkiye Büyükelçiliği dedi sizi kutluyor dedi çünkü dedi. Biz Türkiye yayınlanmadı diye burada not verirken dedi. Türkiye'de yayın harika bir şekilde yayınlanmış dedi. Çünkü nasıl yayınlandığını o biliyor. Peki bana kabin vermiyorsanız bir telefon hakkı da vermez misiniz? Ben gazeteciyim işte kartım deyince telefon vereyim de dedi. Yoksa telefonla mı maç anlatacaksınız? Tarihte ilk olacak bu dedi. gün geldim. Tarihe geçtiğimi kabul ediyor musunuz dedim. <gülüyor> telefonla Hayat... bütün maç. Bütün maçı, maçı telefonla çünkü... çünkü Telefon nedir? Telefonun içindeki mikrofon. E, normal olan mikrofon da ne? Bu mikrofonun üstünü kapayıp kulağı, elinize kulağınızı alırsınız. Ama bitti maç. El gitti. 2 saat 50 dakika el gitmedi. Benim kolumun nur içinde yatsın. Gene bir milli futbolcumuz Samim var. Gazetecilik yapıyor. Koştu geldi. Halit ya şimdi telefon ettiler. Harikaymış yayım bilmem ne dedi. Geldi ne oluyor? Dedim Samim tutar mısın? Önce avucumu açtı. Aldı koydu oraya. Sonra bir çevirdi. Bu dizimin şey dizim diyorum dirseğimin içi Mosmor 3 4 günomozluk gitmedi. İşte buzlar bilmem neler sürüldü şey oldu. Çünkü böyle 3 saat tuttuk. Haftayımlar bilmem ne dahil hiç unutmam. Dünya Kupası'nın en büyük ismidir. Vittorio Pozzo. 2 defa İtalya'yı dünya şampiyonu yapan ve de Mussolini'ye kafa tutan adam. Meşhur antrenör. O arkamda oturuyor. Ve ben anlatırken ildi radyo şey telefon dedi şey e, gazete de, gazete dedi İtalyan ondan sonra ben şöyle bir tanışıyoruz. Dedim ki no radyo. Radyo dedi gözlerini açtı adam. Yani bu radyoya nasıl anlatılır bu? Çünkü şimdi telefonla verenler var. Nasıl veriyor? E şimdi bak yaz bağış mesela ben verin. İşte 27. dakika sağdan Johnston'ın pasıyla Harris attı. Evet 27. Tamam canım. Şimdi devam ediyor. 30. dakikadayız. Duruyorsun. Biraz sonra tekrar cırt çalıyor ceple. O zaman cep telefonunu değil cep telefonunu yapan adam daha doğmamış ki icat edesin cep telefonu. Öyle bir şey. Ve ben bu maçı temin ediyorum. Gayet tabii Ankara'daki 3 kuruş maaşlı PTT'deki bir telefon teknisyenine soruyoruz. Ya abicim niye olmasın buradan buraya nakleder alırız diyor çocuk. Böyle bir genç yani 30 lira maaşlı bir insan. Makine soğuk demiyor. 30 lira, yani lira maaşla derken 2005'teki para için konuşmuyorum. <gülüyor> 1966'ları konuşuyorum yani. Düşünebiliyor musunuz? Bunu temin ediyor Türkiye. Kusura bakmayın çok ukalalık olacak ama hani İstiklal Savaşı'nda da ya gelmişler. Ya, aynı şey da olduydı gelmişler bu 40 senede bilmem devrilmez falan. Bazı çok konforlu hayat yaşayanlar sıkıntıdan insanların neler yaratabileceğini bilemiyorlar. Biz onu yaratmıştık. Yani onun için. O bakımdan bu benim hakikaten unutamadığım güzelliklerden. Peki o zaman başın sorusuna tek e, bir kısmını hatırlatmak istiyorum. Şimdi, şimdi bugünkü konfor gelince demek mı? ki biz o zaman biz o zaman sıkıntıdan falan dolayı biraz daha ciddiye alıyormuşuz işimizi. Şimdi be de ben 50 lira bruta maç anlatıyordum. <gülüyor> Bizim evden cağlu şeye inanır tadına. Taksiyle gidersen 15'ten 30 ediyordu. 50'de brut dedim. Para kesilince benim bir maçtan elime ya 50 kuruş kalıyordu yahut 50 kuruş ben alacaklı kalıyordum. Ama bir yerlere geliyorduk. Ben maça girmeden önce kapıda kokoreç yiyip girmiyordum. Şimdi ben spikere elinde kokoreç yiyerek maça girdiğini <gülüyor> gördüm. Ben saat 11'de bir sandviç yerim. Sıcak bir çay falan önümde bir ıhlamur gibi bir şey durur. Ama bunları yapmıyorlar manasef <gülüyor> şimdi Konfor o kadar güzel ki ama abi kokoreçin de konforu şimdi benim tenkit edeceğim tabii. şey şu sözcük e, nasıl diyeyim futbol cisimleri enflasyon değil. değil de deflasyonu yani aynı sözcük şimdi bir de hakem diyor çıktı hakem taç diyor sanki taca çıkmamış da top hakem taş diyor yani yanlış söylüyor hakem offside diyor yani diyor ya Peki kulaklık mı var hakemin lafını duyuyor Hakem hiç taç dersin, taça çıkmışsa hakem taç diyor diye bir laf yok. Ondan sonra 20 dakika 1-0 devam ediyoruz. Yeni açmış adam radyoyu veya televizyonu hatta. Golü atanı yazmadığına göre hasta Beşiktaşlı, Beşiktaş'ın attığı golü kim attı diye merak ediyor. Galatasaraylı merak ediyor golü kim attı, Fenerli merak ediyor golü kim attı. 1-0 devam ediyor. Onu ama şöyle oluyor zaman. Ahmed'in 17. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 önde. Ahmet'in 17. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 önde. Ahmet'in 17. dakikada 20 kere. Hayır efendim birinde diyeceksin ki Ahmed'in 17. dakikada attığı golle Beşiktaş 1-0 önde. Biraz sonra 29. dakikaya geldik Beşiktaş 12 dakikada 1-0 galip oynuyor. Ahmed'in golü de güzeldi. Böyle değişik ne kadar değişik kelime kullanırsan o kadar kulağa dinlendirirsin. Aynı lafları tekrar ettin mi? Olmaz. İkincisi herkesin adını söylemek zorunda değilsin. Galatasaray takım halinde hücum ediyorsa Sabri'nin veya Arif'in veya falancanın ayağında top uzun süre kalıyorsa evet tıp tıp tıp pas yapıyorlarsa ne oluyor? Sabri, Sabri'den Ali, Ali'den Mehmet'e diyecek hızla anlatamıyorsanız top Sabri'nin ayağına geldi şimdi dediği anda şimdinin iyi harfinde Mehmet'e gidip Mehmet'ten Hüseyin'e geçiyor top. <gülüyor> Ben bunları eleştiriyorum ama genel olarak hepsi benim evlatlarım aralarında bir fark gözetemem. Kuzguna yavrusu güzel görünür ama ben kuzgun değilim <gülüyor> çocuklar hiç değil onun için bayağı iyi spikerlerimiz var ama biraz kendi başarı ya da meslek açı, açı mı diyeyim kapısını mı başka sahada arasa iyi olacak spikerlerimiz de var. <gülüyor> Maç boyunca bir tane futbolcunun ismini bile 40 kere yanlış söyleyen televizyon yakındaki kameradan gördüğü futbolcuyu. Siz ne yapardınız? Mesela biz maçları seyredebiliyoruz. Şimdiki spikerler o açıdan acayip şanslı. İspanyol kanalını açarlar, İspanya maçına bakarlar. İşte X Xavi yazılan Xavi'yi Havi, yi, Havi yi okurlar. Ama siz ne yapardınız? Hiçbir şey yok ortada. Ben gittiğim zaman dünya kupalarında doğru televizyon merkezi, basın merkezinde, press center'da Odaları dolaşırım. Ve bana bir genç spiker arkadaşım sormuştu. Ya Valit abi gittin Brezilya takımını aldık. Aldın adamdan çıktın. İki Brezilyalı spikere daha sordun. Ya oğlum birisi Adanalı, birisi Karadenizli, <gülüyor> birisi Denizli'li ise <gülüyor> Bunların bir dersini uyuyucu der. Öteki ben geldim der. Ki, Gelir misin der. Öbürü geldi de. Şimdi onun için dedim. Onun da kuzeylisi güneylisi doğulusu var onun üzerine uy baba diyor mesela oradaki adam öteki vay baba diyor öbürü babacığım diyor ya baba diyor bir de şimdi mesela ay vallahi çıktı yani her türlü <gülüyor> işler var adam biliyor, öyle bir şeyse ne biliyorsun belki spiker de öyledir belki olabilir <gülüyor> niye olmasın maç spikerleri olamaz diye seksüel bir, bilim kitaplarında bir yazı yok ki yani mani yoktu ama şöyle bir olay var bir de biz onlar hikayesi. Ha, i̇tiraf edeyim. Biz öncülerdik hata yapmış olabiliriz. Yabancı maçlarda biz ve onlar hep hakemlere penaltı işte hakem ama ben bir İspanya-Türkiye maçı anlattım. Hala saklarım onu. İspanyol kalecisi çıkış yaptı ve düştüğü yere sakatlandı. Fakat aynı anda top kaleye atıldığı zaman Gallego isimli beş numaralı santraf dediğimiz o zaman evet. futbolcu çıktı yumrukla topu kurtardı hakem oyunu devam ettirdi bizim oyuncular durdular gittiler hakemi çevirdiler etrafını hakem hayır kalecimiz kur, kurtar kaleci kurtardı dedi vermedi penaltıyı ve o penaltı moralsizliği içinde biz gol yedik ve o maçı 2-0 kaybettik şimdi ertesi gün ...Abola, İspanyolların en ünlü gazetesi... ...spor gazetesi... ...birinci sayfa, bütün gazetenin sayfası... ...Gallego topa yumrukla çıkıyor... ...ve üstünde... ...şimdi İspanyolca bilgiçlik taslamayayım... ...Türkçe tercümesini söyleyeyim... ...Milli Takım'ın yeni kalecisi... ...Gallego diye adamın resmini koymuşlardı... <gülüyor> ...bütün sayfa... ...ve FIFA FIFA arkadan adama ihtar verdi... ...bilmem ne ama maç gitti... ...şimdi orada tarafkirlik... ...ama bir şey var ki... ...dört, beş, altı... Benim çok şükür 8-0 dediğimizi de anlattım. 6-0 da anlattım. <gülüyor> Ama İngiliz maçı İngilizler İngilizlere gol ata, attığımızı anlatan spiker çıkmadı ki daha. Daha kaç senede <gülüyor> çıkacağını şüpheliyim yani. O bakımda. Peki böyle bir görüntü yani Türkiye'de olsaydı Türk basını da böyle mi davranacaktı? E Tabii yani biz de onu koyardık. Ama Türk İsmail milli takımın basının, yeni kalecisi diye. E, ama konur da bizde de bizde de çıkıyor yani bu nevi olaylar. Her gazetede değilse de bir sürü bir <gülüyor> gazete. Ee, ben... ben bir maçta şunu da söyleyeyim. Mesela bir maçta futbolcularımızdan biri hakeme bir şey sordu. Hakem attı kırmızı kartla. Niye attı? Sorarken yakasını tutmuş hakemin. Hakem de Kuzeyli, İsveçli, Norveçli bir yerli. Dedim ki adama bitti maç ben gittim içeri. Ben de olarak konuşuyorum adamla. Dedim ki yani size ne yaptı? Bize gayet terbiyeli kaptan geldi size de bunu sordu dedim. Evet dedi. Ama 30 bin kişinin önünde benim yakamı tutup da sizi çok seviyorum dahi dese gene atarım. Çünkü halk 30 bin kişi benim yakamı tuttuğunu görüyor. Benden hesap soruyor dedi. Otoritem sıfıra iner dedi. Biz bunları öğrendik o zaman da. Şimdi bir de televizyonla futbolcuyu tanıyorsun. Dünya futbolunu bizim karşımıza çıkardı. Ya bu John çok iyiymiş. Yağmışmış ile anlatırdı herkes. Doğru. Ya evet. bir şey diyeceğim. Buyurun. seni meni değil de şimdi evlerde kimse iş yapamıyor bunu dinler. Yani siz bir <gülüyor> yandan işinizi yapın. Kulağınız bende olsun. <gülüyor> Kolay mı abi? E, demin İspanya diyorduk sanki denk düşmüş gibi. Ee? İspanya maçını anlattım demiştiniz. Belki o Gallego'nun da bulunduğu bir takımdır. 82 Dünya Kupası çünkü. Hiç Hangi Gallego olduğuna bakar tabii. 82'de Gallego Kupası'nı bırakmış da Sapanca'ya. <gülüyor> İspanya'nın Sapanca'sına yahut da şeyine Mersin'le yerleşmişti. <gülüyor> o o şöyle söyleyeyim bu küçük Gallego'nun <gülüyor> takımı. Ee, oradan bir parça çalalım. Gene sizin koleksiyonunuzdan Ole İspanya. Fenerbahçelisiniz, o ben de şey, Fenerbahçeliyim. O şey işte, canım, İspanyollar çaldılar onu <gülüyor> 60 sene önce bizden. Dinliyoruz hep beraber Ole Espanya. Ama bu Espanya, o Espanya değil, farklı bir Ole İspanya. 94.9'da Libero'da programın son bölümünde Halit Kıvanç'la yine beraberiz. Son bölümünde geldi. Programı program boyunca susmuş bir insan olarak ki rekor rekor olduğu kesindir e, şunu anlatmadan geçemeyeceğim son e, son dakika golü atmak isterim ben e, ilk hatırladığım futbol maçı 1983 yılında bir cumhurbaşkanlığı kupası finaliydi televizyondan tamamını hatırladığım final ve o finalde Fenerbahçe Trabzonspor'u 1-0 yenilmişti. 2-0. 2-0 yenilmişti ve ben hüngür hüngür ağlamıştım. Onu çok iyi hatırlıyorum. O maçı sizin için de sonradan hangi maç olduğunu öğrendiğimde çok e, içim burkulmuştu. O maçtan sonra içinizi çok iyi hatırlarım. Benden daha küçük kuşaklar için sizin maç anlatımınız yoktu ve bunu kaçıranlar nereyi kaçırdıklarını bilmiyorlar. Keşke bir kere dinletebilsek sizin sesinizden bir maçı. Bunu çok isterdim. Bir de şunu söyleyeceğim. Bekimbal Futbol Okulu benim hayatımda okuduğum ilk futbol kitabıydı. Çocuklar için yazılmıştı hani ilk şeydi. Gençler, Bunlar için yetişen. öncelikle teşekkür etmek isterim. Evet. Son anda son dakikasına yetiştiğimiz bir futbol ziyafeti için. Şimdi önce o jübileden bahsedeyim. O şöyle bir olay. Zamanında bırakmak, haddini bilmek. Ben pop savun kurucu dedim falan ama... Şarkı söylemek bir kere fuarda bir espri olarak koyup ama ciddi olarak bir şarkıyı söylediğimde ama hiçbir gün müzik konusunda popseva çok büyük katkım olmuştur. Ama müzik konser sunucusu olarak şimdi futbolda da futbolcu olarak teşeğüt miktarı derler eskiler mahalle <gülüyor> tipi oyuncu olarak <gülüyor> gerçekte ben bir gün geldi ki futbol spikerliği. Böyle gıdana dikkat edeceksin, uykuna dikkat edeceksin. Yani Futbol oynar gibi böyle bir tempo ve biraz da geç başladığım için yaşımın artık benim futbol maçını baştan sona 90 dakika anlatmaya uygun olmadığı kanısıyla... Bir jübele yaptım. Ay, yalnız stat'tan futbol anlatmayı bıraktım. Ama ondan sonra Dünya Kupaları falan yorumcu olarak anlatıcı, röportaj şu bu. Gene devam ettim. Bugün de gücüm yettiği kadar devam ediyorum. Çünkü o farklı bir şey. Futbolcu olarak koşmak, bırakıp teknik direktör veya yönetici tamam. olmak, federasyoncu şu bu. Onun için o bakımdan o öyle. O... Kanabacı Trabzon maçıydı. İlk, i̇lk devreyi anlatıp Alas Maldik dedim ama Stad'taki maç nakli olayıydı. Hı hı. Onun dışında da e, söylemek istediğim bu açık radyo olduğuna göre yani kapının önünden geçerken herkes giriyor demek manasına mı geliyor? Ben Vallahi, de bugün açık görürsem Vallahi Stüdyonun öbür tarafına bakarsak biz şimdiden 8 dinleyiciye programı zaten banttan dinletiyoruz. Yok. Tekrar e, bir e, fırsat olursa tekrar gelir gene konuşuruz. Bitmedi çünkü. Bitmedi ama şimdilik biraz reklamlara giriyoruz. Devamını Halit Kıvanç'ın yazdığı ve iletişim yayınlarından yayınlanan ama en önemlisi Bağşer Ten'in editörlüğünde hazırlanan bu büyük kitabı Futbol Bir Aşk Futbol Bir Aşk. Futbol bir aşk hala almadınız mı reklamlara dinlediniz? <gülüyor> o kitabı okusunlar ödevlerini çalışsın yapsınlar. Eksik ondan sonra. yer kalırsa anlatırız evet. o zaman soracağım ama en zor yerinden soracağım Roslu. <gülüyor> O zaman e, tekrar buluşmak ümidiyle di diyoruz. Çok teşekkür evet, ederiz Evet çok abi. teşekkür ederiz. Ama bir söz Bir söz bakalım sevgili dinleyiciler. İştenlikle söylüyorum. Bu ilk olduğu için belki çok kaçtı çok konuştum. Ama bir daha sefer bağışta da konuşacak <gülüyor> merak <gülüyor> etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet e, bu hafta Halit Kıvanç'la beraberdik. Tekrar hatırlatmanın gereği yok artık uzun zaman sonra da o sesi tekrar radyodan yankılandı. E, tekrarlayalım tekrarlayalım. Yayın evlerinden Futbol Bir Aşk kitabı çıktı. E, konuşmayan bağıştı editörünü yapmıştı. Tekrar görmek, dinlemek umuduyla diyoruz. Bu haftalık. Çok teşekkür ederiz. Libero'dan ben bu teşekkür kadar. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar. Iyi pazarlar.